95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit ve destekçimiz Sema ve Semra Eser'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün Ömer Madra yok bildiğiniz gibi. Ama konuşacak konu çok. Hemen yeni bir araştırma haberiyle başlayabiliriz. Aslında bu araştırma haberi Biraz uzun süredir de konuşmak istediğim bir konuyu tekrar gündeme getirme açısından, getirmesi açısından da iyi bir gerekçe olacak. Bu da gezegenin sınırları kavramını. Çünkü gezegenin sınırlarından birinin daha aşıldığına dair çok yeni bir rapor yayınlandı. Stockholm. Resilience Center tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Ve Guardian'dan okuyorum haberi, kimyasal kirliliğinde insanlığın güvenli yaşama sınırlarını geçtiği açıklandı. Güvenli yaşama sınırları ne demek? Bu tam da işte bu... Gezegen sınırları ya da planetary boundaries denen kavramın e, temelini teşkil ediyor. Önce haberden e, kimyasal kirlilikle ilgili son durumla e, neler söyleniyor ona bir bakarsak. E, kimyasal kirlilik kokteyli e, denebilecek şeyi ve başta da plastikler olmak üzere e, 350 bin kadar sentetik kimyasalın e, işte plastikler, pestisitler yani ee, böcek öldürücüler e, ya da işte ot öldürücüler vesaire ya da diğer kimyasal e, bileşikler, antibiyotikler, ilaçlar vesaire bunların hepsinin 350 bin kadar e, sayıda e, sayıya ulaştığını ve üretimlerinin e, ve yarattıkları kirliliğin e, giderek arttığını e, söylüyor. Şimdi burada e, hani bilmediğimiz ne var e, denirse e, aslında gezegenin sınırları. ...kavramı içerisindeki yeri açısından önemli bir şey. Gezegenin sınırları 2009 yılında Johan Rockström... E, ...o zamanlar e, Stockholm Environment Center'daydı... ...şimdi postdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nün başında. Johan Rockström ve arkadaşlarının e, yayınladığı... ...çok önemli bir e, çalışmayla başlayan bir kavramdı... ...ve bütün yeryüzü sistemini... E, zorlayan insan etkisini aslında sistematize eden bir kavramdı. Bugün e, çevre bilimlerinde, çevre politikalarında yoğun bir şekilde kullanılan bir kavram gezegen sınırları. Gezegen sınırlarındaki temel e, yaklaşım kabul edilemez e, küresel çevre değişikliği kavramı aslında. Yani e, son 10-12 bin yıl içerisinde dünya bir e, istikrar içerisinde bulunuyor ve bu istikrar özellikle iklim istikrarı ve biyoçeşitlik açısından da nispi bir istikrar içinde bulunuyor ve bu istikrar döneminde de insanlık e, aslında e, uygarlığı bugün bildiğimiz anlamda e, geliştirmeyi başarmıştı e, ve bu e, dönem içerisinde insan etkisiyle yaşanan e, çevresel değişiklikler e, kabul edilebilir sınırlar içindeydi. Yani Pek çok çevresel değişiklik oluyordu. Elbette işte ormanlar kesiliyordu, insanlar havayı kirletiyordu vesaire. Ama küresel düzeyde bakıldığında bunlar yeryüzü sistemini zorlayacak düzeyde değildi. Ama ne zaman ki antroposene girdik, bunu da işte kabaca sanayi devrimi sonrası, hatta belki daha doğrusu sanayi devrimi ilk dönemi bile değil, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem olarak alabiliriz son 70-80 yılı. Ee, bu değişiklikler artık e, kabul edilemez düzeye gel geldi ve e, burada çizilen e, dokuz tane e, gezegen sınırı var. Bu dokuz sınırın e, pek çoğunda yavaş yavaş güvenli limiti aşmaya başladı. Güvenli limitten e, kasıt da burada e, işte canlı yaşamın ve insan e, uygarlığının devam etmesi üzerinde bir tehdit oluşturmayan sınır anlamına geliyor. Bunu bazı gezegen sınırları için çok daha böyle sayısal bir şekilde belirleyebiliyoruz. Bazılarında bu kadar kolay değil. Bu dokuz gezegen sınırı şunlar: iki tanesi tamamen küresel iklim değişikliği ve okyanusların asitleşmesi. Ee, ve bunlardan özellikle iklim değişikliğinin e, güvenli sınır düzeyi sayısal olarak net bir şekilde e, biliniyor. E, açık yeşil e, dinleyicilerin de e, çok aşina olduğu bir e, sayı bu. 350 e, ppm yani atmosferdeki e, kar karbondioksit e, düzeyinin 350'yi geçmesi halinde güvenli sınırın dışına çıkılıyordu ve biliyorsunuz 1990'da 350'yi geçtik e, ve e, iklim değişikliği güvenli sınırın dışına çıkmış durumda bir kriz haline alması bundan zaten. Okyanus asitleşmesi de aynı şekilde e, küresel bir sorun ama bunun henüz e, güvenli sınırı aşmadığı kabul ediliyor. Bir de yine küresel düzeyde olan e, yani gezegen ölçeğinde olan e, ozon tabakası e, var. Bir üçüncü gezegen sınırı olan. E, ozon tabakasında da biliyorsunuz e, bu tabakasını incelten gazın yasaklanması sayesinde güvenli sınır henüz aşılmadı ee, ve hani hafif de olsa bir tamir dönemi de başladı. Bunun dışında daha e, yerel sayılabilecek ama bütün dünyada kendini gösteren 6 tane daha mesele var. Bunlardan bir tanesi küresel e, azot ve fosfor e, döngüleri. Azot ve fosfor deyince tabii hemen aklımıza işte gübreler geliyor yani tarım geliyor ve bu azotlu fosforlu gübrelerin aşırı kullanımı nedeniyle özellikle azot döngüsü gezegen sınırlarını aşırı bir şekilde aşmış durumda kirlilik düzeyi. Fosfor da aynı şekilde aşmış durumda aslında ve bunlar en ciddi kirlilik, kirliliklerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Bir diğeri yine... E, su kullanımı, e, toprak kullanımı bir diğeri. Bunlar nispeten e, sınırları henüz aşmamış e, sorunlar e, ve e, hava kirliliği denilebilecek atmosferdeki aerosol e, birikimi, e, bu da hani küresel düzeyde henüz e, şeyi aşmamış ya da daha doğrusu değerlendirmesi zor olarak kabul ediliyor. İki tane daha e, mesele var. Bir tanesi biyoçeşitlik kaybı. Biyoçeşitlik kaybı Yine e, sayısal olarak değerlendirmesi kolay bir e, şey olarak kabul edilir, e, gezegen sınırı olarak kabul edilir. Çünkü biyolojik çeşitlilik kaybı normal dönemde olması beklenenin 100 e, katıyla bin katı arasında seyrediyor şu anda. Bu yüzden de biyolojik çeşitlilik en kötü durumda olan gezegen sınırı. E, o yüzden de biliyorsunuz altıncı büyük yok oluştan bahsediyoruz. E, ve nihayet... E, Saymadığım sadece kimyasal kirlilik kaldı. Kimyasal kirlilikte orijinal e, çalışmalarda e, sınırını belirlemenin zor olduğu ve e, sınırı aşıp aşmadığı belli olmayan şeylerden, gezegen sınırlarından biri kabul ediliyor, ediliyordu. İşte şimdi bu haberin e, konu ettiği çalışma bu sınırın da aşıldığını gösteriyor. Yani e, üretim nedeniyle... E, bulunan kirlilik nedeniyle, kimyasal kirliliği bütün dünyaya yayılması nedeniyle yapılan e, işte bu e, kirliliği kualifiye etmeye yani sayısallaştırmaya yarayan bir takım ölçümlerle aslında e, mesela bunlardan bir tanesi e, dünyada bulunan toplam plastik kütlesinin toplam yaşayan memeli e, Hayvan kitlesinin üzerine çıktığı mesela bir tane, ölçümlerden bir tanesi bu. Bunun gibi çeşitli ölçümlerle şimdi kimyasal kirliliğinde bütün sınırları açtığı ortaya konmuş durumda. Tabii ki kimyasal kirlilik deyince bizim aklımıza hemen e, işte kanser ve benzeri hastalıklar geliyor. E, elbette bunlar çok önemli e, ama bunun ötesindeki kimyasal kirlilik e, araştırmayı yapan e, bilim insanlarından bir tanesi... E, pardon, araştırmayı yapanlardan biri değil ama St. Andrews Üniversitesi'ndeki Prof. Ian Voigt demiş bunu. Ee, çevredeki kimyasal kirlilik yükü o kadar yükseldi ki e, bu e, her yere yayıldı ve sinsi bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla e, kimyasalların toksik etkisinden e, hani etkilenmeyen canlı kalmadı. Dolayısıyla e, aslında sadece insan sağlığı üzerine değil, bütün canlılar üzerine çok yıkıcı bir etkide e, bulunduğunu söylemek gerekiyor. E, kimyasal kirlilik e, düzeyinin. Tabi bunun en zor kısmı e, hani Profesör Boyd'un söylediği şey bunun sinsi olması. Çünkü hepimiz vücudumuzda başta işte kalıcı organik kirleticiler olmak üzere çok sayıda kimyasal madde taşıyoruz ama bunun farkında değiliz. Yani hiç kimse e, kan yaptırıp ne kadar vücudunda Ağır metal var, ne kadar e, işte tarım zehiri var bunu ölçtürmüyor kuşkusuz. Dolayısıyla e, bütün e, nüfus hem insanlar hem diğer canlılar ağır bir kimyasal kirlinin etkisi altında. Bu da bu çalışmayla ilk kez gezegen sınırları kavramına e, eklenmiş oldu. Bir diğer e, çalışma çok kısaca bahsedeceğim. Bu karbon Brief'te çıktı e, ama önemli daha önce... Böyle bir çalışma en azından ben görmemiştim. Atmosferdeki karbondioksit düzeyinin 1,5 derece hedefine uygun olarak nasıl seyretmesi gerektiğini hesaplamışlar. Biliyorsunuz atmosferdeki karbondioksit düzeyi 415'i geçti, hatta bir yere 419 bile gördük geçen sene. Normalde bu 280'in altında olması gerekiyor. E, fakat burada e, ele alınan konu bunun artış hızı 1960'larda her yıl e, bir birim yani bir PPM denen e, milyonda parçacık olarak bir birim artarken e, 1980'lerde bir buçuk birim e, artmaya başlamıştı. 2000'lerde e, yılda iki birim artmaya başlamıştı ve en son 2010'lardan itibaren de yılda iki buçuk birim. 2.5 ppm artmaya başlamıştı. Yani artış hızının arttığı bir durum söz konusu. Fakat burada tabii her yıl eşit düzeyde bir artış gerçekleşmiyor. Çünkü bu doğanın kendi ritmiyle olan bir, daha doğrusu ritim demeyelim de doğanın kendi değişkenliğiyle olan bir şey de var. Ee, özellikle dünya çapında e, nemli koşullar gerçekleştiği zaman, mesela geçen sene olduğu gibi ee, ve muhtemelen bu senede biraz öyle olacak. Oldukça yağışlı geçecek bu senede. Ee, çünkü Laninya diye bir e, okyanus akıntısının etkisi sürüyor şu anda. Ee, bu dönemlerde fotosentez arttığı için yani bitkilerin büyümesi arttığı için bitkiler havadan daha fazla karbondioksit çekiyorlar. Ve atmosferde karbondioksit birikme hızı yani bizim atmosfere attığımız karbondioksit e, düşmese de biraz düşüyor bu nedenle 2021'deki artış düzeyi iki buçuk bulmamıştı 2,14 ppm'de kalmıştı mesela e, ama son 10 yılın ortalaması iki buçuk e, idi muhtemelen e, tekrar bir kurak döneme girersek bu iki buçuğa geri dönecek e, önümüzdeki yıllarda e, ama örneğin en büyük karbondioksit artışının olduğu yıllar 2015-2016 gibi bu yıllarda elinin etkisi vardı yani kurak bir e, dönem yaşanıyordu. Şimdi bunların etkilerini de göz önüne alan bir modelde bir buçuk dereceye uyumlu bir patika olması için bu on yıl, önümüzdeki on yılda yıllık artışın ikiye düşmesi gerektiği, 2030'larda tekrar bir ppm'e yıllık artışın düşmesi gerektiği, 2040'larda artmaması artık bir plato çizmesi ve 2040'ların sonundan itibaren de atmosferdeki karbondioksitin düşmeye başlaması e, gerektiği ortaya konmuş. Bu önemli bir şey çünkü en azından e, bunu da takip edebiliriz. Bundan sonra e, yılda kaç PPM e, bir artış oluyor e, ya da azalmaya başladın mı? Zaten azalmaya başlarsa herhalde mucize gibi bir şey olur. E, bunu da takip edebiliriz ve sonuçta da yaklaşık olarak 440 civarında sabitlenmesi gerektiği söyleniyor. Yani şu anda 420'yi gördü. İşte 440'ın üstüne fazla çıkmadan sabitlenip ondan sonra düşmeye başlaması gerekiyor. Ama bugünün artış hızıyla sürerse biliyorsunuz 2035 gibi 450'yi bulacak e, şu anki hesaba göre. E, o yüzden 440'ın üzerine çıkmaması da bizim için yeni bir metrik oldu. Yeni bir e, ölçüm oldu bu, bu araştırmanın sonucuna göre. Diyebiliriz. E, iklim değişikliğini yakından takip edenlerin e, haberi olsun. Diyelim e, bir müzik arasıyla ondan sonra e, çok sayıda yine e, özellikle açlık ve kıtlık haberleri var. Onlarla devam edebiliriz. E, bu arada geçen hafta aslında 12 Ocak'ta... E, Hayatını kaybeden hani pop müziğin önemli isimlerinden bir tanesi ne anacağız? Ronnie Spector, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ee, Roni Spector'ı, yani kocası önemli bir müzik yapımcısı olan Phil Specter'in e, bir dönem eşiydi. E, onun e, şeyi de e, hikayesi açısından da önemli bir isim aslında. Yani kocasının Phil Specter'in kendisine olan eziyetleri, işkenceleri sonucunda aslında e, müzik kariyerine e, uzun süre ara vermek zorunda kalan bir isimdi, çok e, böyle trajik bir hayatı olan Billie biraz zor kurtulan bir kadındı. Şimdi onu e, anmak için herhalde herkesin bildiği en meşhur e, Ronettes şarkısını çünkü Ronettes grubunun e, solisti e, Ronnie Spector en meşhur Ronettes şarkısını çalalım, be my babe. On dinledik. Be My Baby, Ronnie Spector Geçen hafta 78 yaşında hayatını kaybetmişti. Ee, programın ikinci bölümünde e, gözden kaçan e, bazı özellikle ağırlıklı olarak iklim değişikliğine bağlı e, ciddi insani krizlerle ilgili bir haberle devam edeceğiz. E, aslında e, özellikle geçen sene... E, Kenya ve Madagaskar'da iklim değişinde bağlı kuraklığın yarattığı büyük açlık krizlerin haberleri çok yer aldı. Biz de bu arada Güney Sudan'daki büyük selleri açıkça şimdi konuşmuştuk. Ama dünya medyasında da ülkeler arasında yani bu felaketleri yaşayan ülkeler arasında da bir eşitsizlik var. Bazı ülkelerin haberlerini duyuyoruz. Belki o ülkelerdeki işte yetkililerin ya da çalışan gönüllülerin, Birleşmiş Milletlerin veya diğer kuruluşların e, iletişim başarısı olabilir. Bu bazı ülkelerde neler ise duymuyoruz açıkçası. E, bu haberde e, bu ülkelere dikkat çekilmiş Care International diye bir insani yardım örgütü e, yıllık raporunu yayınlamış ve e, özellikle Dünya medyasının gündeminde olmayan ama çok büyük felaketler yaşayan 10 ülkeden bahsetmiş. Bunlardan bir tanesi Zambiya, Afrika ülkesi. 1.2 milyon iyi beslenmeyen insan ve yaklaşık nüfusunun %60'ı yoksulluk sınırının altında yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, özellikle de ciddi bir gıda güvencesizliği var, açlık var. Ee, temel nedeni de uzayan kuraklıklar ve artan e, gıda fiyatları ee, burada. Bir diğer Afrika ülkesi Malavi e, yine e, ciddi e, iklim felaketleri nedeniyle, özellikle 2019'da yaşanan idayi sikiyonundan sonra ülke toparlanamamış, özellikle ülkenin tarımı toparlanamamış e, büyük e, kuraklık da bunun üzerine gelmiş. İşte seller ve toprak kaymaları ve e, nüfusun yüzde on yedisi ciddi bir e, açlık tehlikesi altında yaşıyor Malawi'de de. E, bu da e, iklim değiştiğinin doğrudan şu anda yaşanan sonuçları. Bir diğer ülke Orta Afrika Cumhuriyeti. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de e, yine e, ciddi bir özellikle 700 bin kişinin e, göç etmesine neden olan e, bir sorun var. Buradaki Burada da yine bir gıda güvencesizliği var ama buradaki sorun temelde iç savaş ve çatışmalar olduğu söyleniyor. Burundi de yaklaşık 2.3 milyon insan yani 12 milyonluk bir nüfusun işte 2 küsür milyonu ciddi insani yardıma ihtiyaç duyuyormuş ve burada da temel neden yine aşırı hava olayları ve aynı zamanda işte kuraklık e, ve tabii iyi yönetilmeme. Nijer bir diğer ülke. Nijer'de de 3 milyon insan insani yardıma ihtiyaç duyuyor. E, ve özellikle gıda e, yardımla ihtiyaç duyuyor. Burada da e, iç savaşın büyük bir etkisi olduğu ama iklim değişikliğinin özellikle sellerin de ve kuraklığın da etkisi olduğu söyleniyor. Ve Zimbabwe'de de aynı şekilde 6,6 e, milyon insanın insani yardımına yine gıda nedeniyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Yani bu e, ülkelerin hepsinde seller e, sanırım 5 e, Afrika ülkesi saydım. Seller ve kuraklık başta olmak üzere iklim felaketleri nedeniyle gıda sorunları yaşanıyor. Onun dışında Amerika'da, e, Orta ve Güney Amerika'da, Guatemala'da e, benzer sorunlar var. Özellikle burada tabi e, çatışmalardan e, işte e, özellikle dünyanın en tehlikeli ülkesi olarak biliniyor Guatemala. E, Meksika e, üzerinden Amerika'ya göç yolunda bulunan bir ülke aynı zamanda Guatemala. Kolombiya aynı şekilde ciddi bir e, insani kriz yaşıyor. E, Honduras yaşıyor. Honduras'ta özellikle iklim değiştiğinin payı daha fazla e, görünüyor. Ve e, saymadığım hangi ülke kaldı? Bir de Ukrayna'dan bahsediyor tabii en son e, Rusya ile olan e, çatışma durumu nedeniyle. E, bu ülkelerin haberlerini ama biz e, pek okuyamıyoruz. E, okuyamadığımız haberlerden bir tanesi de El Pais'te e, gördüğüm bir haber. Biraz önce saydığım e, ülkelerden bir tanesi olan ve e, hala en güvensiz ülkelerden biri olan yani barış anlaşmasına rağmen 5 yıl önceki en güvensiz ülkelerden biri olan Kolombiya'dan gelen bir haber. Kolombiya her yıl e, en fazla sayıda çevre aktivistinin öldürüldüğü ülke. E, her geçen yıl e, ki rapora göre 2020 e, yılında e, bütün dünyada 227 çevre aktivisti öldürülmüştü. Bunlardan 65'i Kolombiya'daydı. E, ve bu seneki ilk çevre aktivisti ölüm haberi maalesef çok trajik. 14 yaşında bir çevrecinin Breiner David Kukuniyame'nin bir yerli kendisi yerlilerden ve yerli grupların koruma gücü içerisinde bu koruma gücü denilen şey de hani silahsız bir grupmuş sadece kendi topraklarını tehdit eden güçlere karşı bir anlamda devriye gezen bir grup bir de kendilerinin koruma e gücü olduğunu belirten bir işaret taşıyorlarmış e, bu insanlar ve sürekli bu devreye işlemini e, sürdürüyorlarmış. E, erkekler, kadınlar, işte çocuklar da aralarında oluyor zaman zaman. E, ve bunlardan biri e, açılan ateş sonucu, e, kimin ateşi açtığı tam olarak belli olmasa da e, bu eski Farç, e, işte normalde parış anlaşmasıyla kendini dağıtan e, farcın eski üyelerinin oluş oluşturduğu bir grup tarafından öldürüldüğü düşünülüyor ve 14 yaşındaki e, bu çevre aktivit, aktivisti için, kokun için e, yerli halklar kendisi toprak ananın koruyucusuydu e, açıklamasını yapmışlar gerçekten e, trajik bir e, haber e, 2022'deki e, şiddet e, çevre aktivistlerine şiddet bir çocuğun öldürmesiyle e, başlamış oldu. Evet, e, süremizi doldurduk e, ama özellikle Exxon e, ile ilgili e, çok e, trajikomik haberler var. Onları herhalde haftaya e, konuşuruz e, Ömer abiyle birlikte. E, açık Yeşil şimdilik burada bitiyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil